Şünnafthal alhadis kitabullah ve ifthal alhadi haddi şeyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam ve şer alumur muhtesatı ha ve külle muhteset bidâ ve külle bidât balâle ve külle balâlet ve sahibi ve bismi almutasli ya müdî اِنَّ الْمُرَابِطَ fi سَب۪يذِ اللّٰهِ اَعْظَمُ اَجْرَمٍ اِنْ رَزُلٍ جَمَعَةً تَعْدَيْهِ يَلْتَادُرْ سَهَرَنْ سَانَهُ وَقَانَهُ سَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ كِمَا قَالْ اَيْكَ مَا Aziz ve muhterem kardeşlerim Allahu Teala Hazretleri cümlenizi sevgi kullardan eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin cennetiyle, cemaniyle müşerref eylesin. Severimiz, rehberimiz, önderimiz, her şeyimiz, Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerini okumak için toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce, nizahına geçilmeden önce başka Peygamber Efendimiz'in ruh-u biz aciz, naçiz ümmetlerinden birer hediye-i Kur'an'ına olsun diye başla onun ruhuna şeru aline, ashabına ezracına, evladına ihvanına, ahbabına hırafasına evdeyallâh büyüklerimizin saadat-u meşahit-uluk eliyemizin cünnesinin ruhlarına evr-ı bekli sıddık ve elîm-ül ezâh ve saad-ı sahabe-i kerâm rıdvanillâh aleyhim ve cümayin kendisinden teyze aldığımız meşhid kamilimiz Kutlu'l-Aklakakal sılâfı kutlu yâsılî Muhammed-i'l-Kutlu İlmi İbrahim el-Bürosulü er Efendimiz'e kadar güzel an edemiş olan cümle virşid-i kâmüllerimizin, evli-i Allah büyüklerimizin, şeyhlerimizin ruhlarına, hepimizin ahirete geçmiş olan Müslüman anne ve babalarımızın, dede ve milletlerimizin, evlâd-i cebdatımızın, aklı-ı teallikatımızın, Evladı i züriyatımızın ruhlarına, şu verdeleri fethedik, Allah yolunda canla başla çalışıp, bize emanet ve yadigar bırakmış olan <gülüyor> Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ve diğer bütün Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, bütün hayır hasama sahiplerine ve şu camiyi yakan İskender Paşa'nın ruhuna, okuduğumuz kitabı yazan Gülüşhane'li Ahmet Siyahattin Efendimizin ruhuna, kitapta ismi geçen galilerin, alimlerin, muhaddislerin, sahabenin ruhlarına, bizim sevdiğimiz kendisinin ruhuna hediye göndermek istediğimiz dostlarımızın, yakınlarımızın cümlesinin ruhlarına, ruhları şad olsun, kabirleri murda olsun, makamları âlâ olsun, dereceleri yüksek olsun diye. Bizler de dünya ve ahiretin hayırlarla naib olalım, iki canla az ve diye bir Fatiha, en bir ihlası şerf etleyelim, bunu boşluyalım. Okuduğumuz hadisi şerif Ramızül hadis kitabımızın 107. sayfasının 11. hadisi şerifidir Ebu Ümame el-Dahili radiyallahu anh'den rivayet olunmuştur Muradıktan bahsediyor Muradık Zübat galiba hudud kalelerinde düşman gelmesin diye nöbet tutup gözlülük yapıp bekleyen kimseye derler. Müslümanlar hudutlarını korumak için kaleler yaparlar. Oraya askerleri koyarlar. Bekler. Düşman gelirse onlar ilk karşılarını yaparlar. Çarpışırlar huduttan içeriye düşmanı sokmazlar. Ondan sonra da haber iletilir asıl büyük orduya o da gelir efendim savaş olur cihat olur çarpışılır Şimdi daha savaş yok kendine hudutları beklemek icap eder Muradıp işte bu hudutlarda beklemeyi yapan kimse, gözcülük yapan bekçilik yapan, gerekirse çarpışan kimse demek oluyor bunun sevabı çok büyük. Bunu eskiden dervişler yaparlardı. Allah'ın rüyasını kazanmak isteyen, Allah yolunda sevap kazanın, canım feda olsun zamanım öle geçsin diye düşünen insanlar yaparlardı. Silahlarını alırlardı. Giderlerdi hudutta. Bir yer inşa ederlerdi, bina ederlerdi, müstahkem bir yer. Hemen şöyle, İtilip kalkılınca yıkılıp efendim, yakılmayacak bir yer Sağlamca bir yer Robot derlerdi buna Robot bir çeşit kale gibi bir şey oluyor Kale de olur, kaleden küçük olur Kale biraz daha anlaşanlıdır Robot küçük bir binada olabilir Bu robotlarda kalan kimselere de murabık derlerdi Yani mücahit gibi Ama bekçilik yapıyor Savaş yok, savaş olmadan bekçilecek diye yani. olursa savaşacak. Düşman gelirse çarpışır da, düşman yok. Düşman gelmesin diye bekliyor, tabi bir mümkün değil özgüfe. Çünkü huduklar beklenmese, gözcüler olmasa, nöbetçiler olmasa düşman içeri sızar, de köyleri basar, efendim, insanları öldürür, malları yağmalar, zarar verebilir bekçi olursa efendim, bekçi olan yere herkes kolay kadar gelemez. Efendim, gelirse de bir çarpışma olur ondan sonra imdat istenir saadatlardan yardım istenir yardım da gelince düşman püskürtülür, cevrası verilir <gülüyor> emniyet için gerekli olan bir şey işte bu muradıkların selahları çok büyük oluyor çünkü onlar hudutta bekledikleri için hududun içindeki memleketteki insanlar emniyet içinde işlerine güçlerine gidiyorlar <gülüyor> huzur içinde yatıp kalkıyorlar Rahatlıkla ibadetlerini yapıyorlar. Bekçi şey olmasa her an kuşku da olacaklar. Her an dikkatli olmaları lazım. Aslında dikkatli olmak da bütün Müslümanlara emrediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki kişinin kılıcını kuşanmış olarak kıldığı namaz kılıçsız kıldığı namaz, namazdan 700 kat daha sevaplıdır. Neden? Camide savaş olmaz ama camiye baskın yapar düşman. bunlar nasıl olsa diye, baskın yapar, silahsız şunları yakalım diye, cami yakayım, adamları içeride öldüreyim diye düşünürler, düşünmüşler ve yapmışlar. Mesela Yunanlar ya da seneler önce Kitos zamanında. Efendim belki ondan önceden tarihini bilmiyorum. Girinak tepresi faciası ve bir olay olmuş. Efendim bir bayram gününde Müslümanlar bayram namazındayken bu hain kafirler, gavurlar saldırmışlar, camide katletmişler. Girinak tepresinden öldürüp öldürüp nehre atmışlar Müslümanları. Oranın ahalisini, yani onların hunharlıkları, canavarlıkları, gaddarlıkları, zalimlikleri tarih boyunca böyle. Allah işte bir millete, bir ümmete zaaf vermesin. Zaaf oldu mu her yerden düşmanlar saldırır. Vücut da öyledir. Şimdi bak bizim vücudumuz var, sizin vücudunuz var. Nasılsınız? Elhamdülillah, iyi. Sıhhat afiyetle misiniz? Çok şükür elhamdülillah. Bir şey gibi. Tut gibiyiz. Safa sağlam. Sen biraz zayıf ol. O zaman bakmasın mikroplar her yerden hücum ederler. <gülüyor> Etrafta mikrop yok değil. Havada mikroplar, fotoğrafta mikroplar, suda mikroplar, yiyecekte içecekte mikroplar. E, karşısındaki adamda mikroplar öksürür, aksürür havaya. Mikroplar saçılır mı? Doktorlar söylüyor. biliyoruz. Efendim? Her santimetre küp şöyle yüksük içi kadar olan havada Efendim 5 milyon mikrok var diyorlar Mesela say Allah'ım say Saymakla bitmeyecek mikrok var. Ama zarar vermiyor neden Sen sağlamsın da tesir edemiyor Ne zaman çürürsen Zayıflasan o zaman saldırırlar Mesela deri sağlamken bir şey olmaz ama deri çizildiği zaman zebelendiği zaman oraya bir mikrof dolaşırsa oradan intihap yapar, hastalık yapar belki öldürücü hastalık olur yani deri zebelendiği çizildi yara oldu oraya mikrof yerleşti sen zayıflarsın, uyku uyumazsın uykusuz kalırsın, vücut kilodan düşer çaptan düşer ondan sonra bakarsın akciğerde rahatsızlık başlar midede rahatsızlık başlar yani Zayıf oldu mu, etraftaki başka yaratıklar insanın vücuduna saldırıyor Müslüman toplumda zayıf olduğu mu etraftaki kafir toplumda Mikrop gibi saldırırlar Müslümanların üzerine Üşüşürler. Üşüşürler Peygamber Efendimiz diyor ki Sizin üzerinize ümmetler Yemek yiyenlerin çanağı kaşık üşüştürdükleri gibi yani pilava kaşık salladıkları gibi yemeğin tabağını hepsi böyle yemek için hep uzaktıkları gibi sizin üzerinize kafir milletler saldıracaklar hepsi birden saldıracaklar اَكُلَّتِمْ bina yeme اِذِلْ يَا رَسُولَ ey Allah'ın Resulü bu bildirdiğin hadise ne zaman olacak? Biz o zaman çok az olacağız ve bizim zayıf azlığımızdan dolayı düşman saldıracak bizim üzerimize. Hayır. Belki siz çok olacaksınız o zaman. Fakat size eski ümmetlerin iki hastalığı bulaşmış olacak. İki hastalık, iki mühim hastalık bulaşmış olacak size. Hasta olacaksınız, hasta olunca saldıracaklar. İki hastalıktan birisine, bir hastalık, birisine... Dünyayı dünya Dünyayı sevmek. Dünyayı sevmek. Birisi ikincisi, ikinci hastalık ne? Kerafiyyotul Ölümden ikrah etmek, korkmak. E hocam tabi değil mi bunlar yani insan dünyayı sevmez mi doğal içinde elinden var çay içiliyor çanlıca var manzarası güzel köşkler saraylar lokantalar efendim canlı balık lokantası kızartmalar kebaplar kaymaklar efendim mada dondurması efendim bilmem e, ne baklavası vesaire. eskiler dünyayı sevmiyorlardı ahireti seviyorlardı dünyaya bağlanmıyorlardı. Ahireti kazanmaya çalışıyorlardı. Evet. Dünyayı feda edip ahiretlerini mamur etmeye çalışıyorlardı. Eskiler böyledi Kimdi eskiler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, sahabe-i kerram efendilerimiz, hıbanullah aleyhim ecmaîn, Enderullah dînlilerimiz, selef-i salihînimiz, salih böyleydi. Onlar onlar dünyayı bizim gördüğümüz gibi görmüyorlar ne uzak diyorlardı, fani dünya diyorlar. ne kıymeti var yalan dünyasın, yalan dünyasın Allahı alan dünyasın efendim ee, diye, yunusun ne güzel şiirleri var yalan dünya ile ilgili, keşke tamamını bilsen de şimdi okusam size yalan dünyasın diyor, inanmam sana diyor kanmam sana diyor yalancı dünyasın, aldatırsın insanı ondan sonra dönüp uzaktan güzelsin Akıp da gülersin diye, aldatıcısın diye dünyaya meyletmemişler. Ne yapmışlar bu adamlar? Bu mübarek adamlar, bu evliyaullah Allah ne atmışlar Dünyalıya ahireti kazanmakta kullanmışlar. Paran var mı? Var. Ne yapmış? Allah yolunda hayır, hasenat, çeşme, cami, közüsü, hayırlı yetimlere, gönlere bakmak Efendim vesaire. Her her şeyini ahireti kazanma ah, tercih etmişler, dünyayı sevmemişler. Dünyanın bir gün evden gideceğini biliyorlardı. Bir gün öleceklerini biliyorlardı. Kadre getirip gönüldükleri yakınları gibi bir gün de seranın kendilerine geleceklerini unutmuyorlardı. Katması e düşmüyorlardı, ahirete çalışıyorlardı. Eteki Müslümanların içinde zengin yok muydu? Vardı. Ebu Bekir de Efendimiz zenginlerdendir. Hz. Osmani bin Nureyn anhına, Bunlar zengin insanlardı, Daha da çok zenginler vardı. Tarih boyunca zengin insanlar olmuştur. Has Müslümanlardan. Cenneti gördüğü bilinen Müslümanlardan zengin Müslümanlar olmuştur. Ama onlar mallarını helalden kazanıyorlardı. Hayra harcıyorlardı. Gözleri dünya hırsıyla hırsıyla kanlanmamıştı, kapanmamıştı, kör olmamıştı, Allah yolunda masrah yapıyorlar. Allah yolunda dünyayı harcıyorlardı. Bir de ölümü istiyorlardı. Gece gündüm dua edenleri var. Bir tane tabiinden bir zat-ı yazıyor, kitab-ı şifanın sahibi, kâb Uyad Rahîm şu zat diye ismini söylüyor şu anda ben unuttum adını her akşam yasla var daha sonra el açıp dua vermiş Ya darip bu akşam canımı al Bir akşam almadım. hiç olmazsa bu akşam canım al şu Muhammed'i kavuşayım sevdiklerime kavuşayım diye her akşam dua vermiş öldük dedi yarabbi diye canım al yarabbi diye dua vermiş kavuşayım dayanamıyorum seviyorum onlar ahirete gitti ben de onların yanına gitmek istiyorum diye dua vermiş Ölümü temenni ederlermiş, ölümü isterlermiş, ölümün hak yol üzere, kendileri ibadet ve taattiyken olmasını isterlermiş. Onun için kılıcını kuşanırmış, eşini dostlara helallik dilermiş, veda edermiş, gelirmiş bir rıbata yerleşirmiş bir kale. Ölümü istiyor, düşman gelirse çarpışacak, ölecek veya savaşa girermiş. Ya Rabbi ben savaşa göreyelim Hayırlısıyla sen bana şeritliği nasip et Ya Rabbi deyip savaşa girermiş. Savaştan galip çıkınca Sağlam çıkınca ağlamış Oturup hüzünlü bir ağlamış Çanakkale harbinde böyleleri var Komutanın birisi bakıyor iki askeri aldı ve Köşede baş başa köşe vermişler Ağlaşıyorlar Benim buraya bakın demiş Çanakkale harbinde bu yakın zamanda Niye ağlıyorsunuz yok. Yahu erkek adam ağlar mı? Asker ağlar mı? Niye ağlıyorsunuz? Ölümden mi korkuyorsunuz? Yok komutan. Ya niye ağlıyorsunuz? Çocuğumuzu ne özlediniz? Acı bir haber mi geldi? Yok komutan. İhtimalları sayıyor yok komutanım? E Allah sana söyleyin ya niye ağlıyorsunuz? deyince o zaman söylemek söylemek almışlar. Söylemeyecekler ama ağzları sıkı. Söylemeyecekler ama demişler ki komutanım biz buraya kefenlerimizi yanımıza alıp Allah yolunda şehit olmaya geldik. Kaç çarpışmaya giriyoruz hala ölmedik. Acaba Allah bize şehitlik nasip etmeyecek mi? Bizim bir kusurumuz mu var diye düşünüp ona ağlıyoruz demişler. Bak. Dünya sevgisi yok. Dünyaya mekanik vermemek. Gerekli zaman Allah yolunda vermelerinden belli. Al. Feda olsun. Allah yolunda verebiliyor. benim gibi. Böyle Sumsukır, yani ne veriyor. İkincisi ölümden korkmuyor, ölümü istiyor. Temenni ediyor. İşte bu ikisi sıhhatli duygu. imanlı insanda sıhhatli alamet bunlar. Hem dünyalığı sevmiyor, dünyayı Allah yolunda verebiliyor, vazgeçebiliyor, tedarikârlık yapabiliyor. Helalinden kazandığı gibi hak yolu harcamaktan çekinmiyor, hem de ölümden korkmuyor. Ve başkaları, başkaları ölümden korkar. İnsanoğlu ölümden korktular, hayvan da korkar, insan da korkar. bütün canlılar canını korumak ister. Normal, tabi, canını korumak istemesi, tabi ölümden korkması, tabi aslan saldırmışsın, çekceylem kaçar. Bir, kaç, bir kaçmaca, bir kovalamaca neden, Canımdan korkuyor. Yani herkes canını korumak işbirliği var canlılarda, herkes canını korumaya çalışır ama... Nuhmuna gelince neyin canını vermeye çalışıyor. Allah yoluna canını vermeye çalışıyor. Dünyayı sevmek bir hastalıktır. Ölümden korkmak ikinci bir hastalıktır. Bu iki hastalık geldiği zaman, o zaman işte siz dünyayı sevdiğinizden, ölümden de korktuğunuzdan düşmanlar sizin üstünüze saldıracaklar, Demek ki nasıl olmamız lazımmış muhterem kardeşlerim? Efe olmamız lazımmış biraz. Efe, Efe olmamız lazımmış. Kabaday. Ya hocam, senin anlattığın gibi bir dervişliği tahmin etmiyordum. Sanıyordum ki dervişlik bir kenara çekilip oyununu bükmek, oranın ses çıkartmamak, oturmak vesaire. O da var. O da var, o da var. Yerine göre. Geceliğin kalk ibadetler, gündüzlüğün koş, Allah yolunda çalış. Hepsi var. Yani bir ibadeti yapıcı, ödeki ibadeti yapmamak diye bir şey yok. Hem ibadetini yap, hem cihadını yap. Hem namazını kıl, hem orucunu tut, tut, hem de İslam için çalış çabala. İşte murâbıp, böyle bir insan. Cenni vermeye sedakarca, razı, da gitmiş bekliyor. Şimdi paralı asker var yani maaşlı asker var Düzenli ordular Ordular bekliyor vesaire filan Ama eskiden bu işler Birçok işler pis yapılırdı. Bu camilerin hepsini Hükümet mi yaptı? Hayır Hiçbir Hiçbir zorlama olmadan Parası olan Vezir, paşa, ava Zengin hayır yaptı Cami yaptı, çeşme yaptı, köprü yaptı. Bütün hayır hizmetleri hayır duygusuyla hareket eden birinin insanlar tarafından yapıldı. çok şeyler borçluyuz müminlere. İslam'a çok şey borçluyuz. Biz de şu vatanı borçluyuz Müslümanlara. Yani Müslümanların karşısında olandan tarihe nankörlük ediyorlar. Kendilerine iyilik etmiş olanlara nankörlük ediyorlar. Evvela Allah'a nancörlük ediyor, çatırlık ediyor, ondan sonra da kendilerine sonsuz iyilik yapmış olan Ejda'da nancörlük ediyor. Çok şey borçlu. Bu doğru insan İstanbul'da oturuyorsa İstanbul'u feseden Fatih Sultan Mehmed'e borçlu. Fatih Sultan Mehmed, e Mehmed Han'ın mübarek ordusuna borçlu. Bu camide oturuyorsa bu camiyi yattıran adama borçluyuz biz. Allah razı olsun yaptırmış E canım şimdi bakılmasaydı harab olurdu Şimdi gücül gücül temiz pırıl pırıl Efendim Dayalı döşeli sıcak Elektrikli Üfürüklü Kervaneli Ventilatör der mi ara cezası yememek için demem Efendim Her türlü şeyi var Rahatı var e, Demek ki Bunları yapanlardan da Allah razı olsun Buna bir şey çok şey borçluyuz, sen burada gelip oturuyorsun, ben burada gelip oturuyorum, önümde mikrofon. Ben bunun parasını vermedim, bunun parasını ben vermedim. Bir hacı kardeşimiz verdi, hayır sahibi, sesini ağzını açmış, emretmiş, <gülüyor> rica etmiş demiş ki, çok güzel bir ses tertibatı yaparsın, paradan kaçınılmasın, vereceğim? bozacağım. Yani şunu tıkır tıkır, gülmüyoruz, ben konuşuyorum, benim sesim sivilsek bozurtası gibiyken, renk yürütüsü gibi çıkıyor. Büyütüyor bu ses Bu sesi büyütüyor Bu bir para Hadi Alman çalış Hadi bakalım sen kendini evine bir tane Alman çalış Gör bakalım Kaç para olduğunu gör Teknik ve adet edalatın Parasının ne kadar işe olduğunu gör eh, Çok şeyler boşluyor İşte malını veriyor Kimse canını veriyor Canını da veriyor Bir gül bahçesine Yuvarlıkasına harba giriyor İsteye isteye sardırıyor Allah Allah diyor düşmandan yüzünü döndürmüyor Çarpışıyor Ama şimdi muhterem kardeşim Böyle yapsan Düşman korkmuyor böyle yapmakta Bunu ben de yapacağım. Sen de yapacaksın ama bu öyle. Hadi kalk kılıçla kuşalalım Bir kılıç kuşalmak kılıçlara bastırmak yediğim ismiymiş Hadi bakalım Yeniden bir kılıççı ustası bulalım, üskender paşa cemaatine her her birine beline, kolduna uygun, beline koluna uygun, uygun. birer kılıç yapsın, kılımı yapsın, belimize bağlayalım, kılıçlı cemaat olalım. gülerler adamı, güle güle gülerler adam sen yanına yanaşmıyor ki. Ta uzaktan uzun menzilli silahlı, takı takı takın takı takın, general dip aşağı gidiyor, general helikopterden inerken uzun menzilli, menzilli silahla gidiyor. O kadar tedbirli olmasına rağmen. O halde ne olacak? Bu devrin şartlarına uygun hazırlık yapılacak. Kılıç etmez. Kılıç insanı 2 metredeki düşmana karşı korur. 5 metredeki düşman, 10 metredeki düşman tabancasını çekerse kılıçlıyı vurur yarı dövür. Kılıçın devri geçmiş. Tabancanın onun da devri geçmiş. Çünkü daha şey silahlar var. Daha ileri silahlar var. O halde biz her sahada en ilerisini yapmak zorundayız. En ilerisini yapmak zorundayız. Neden biz akrabliği kurduk? niye ak televizyonu kurmaya çalışıyoruz? Niye mektepler açıyoruz, hastaneler açıyoruz? Niye üniversite kurmaya çalışıyoruz? Bu bunlar lazım da onda Bununla oluyor. bunun bununla oluyor. Adam Hristiyan. Adam misyoner. Adam Müslüman'ın dinden döndürüp kafirleştirmeye çalışıyor. Parası bol. Gelmiş Türkiye'de bir televizyon kanalını yakalamış televizyon yayını yapıyor. Sen onun papaz olduğunu bilmiyorsun. Misyoner olduğunu bilmiyorsun. Efendim televizyonda Papaz'ın yayınını dinliyorsun sen, seyrediyorsun. Adam papaz, İslam rükmanı, Rusya. Biliyemedim, bir kanalın papaz kanalı olduğunu İstanbul'da, Türkiye'de bilmiyordur. Söyleyemez ki, ben söyle, söyle, söyleyebilirim miyim? Söyleyemem, arayayım bunu. Ama böyle. Ama iş böyle. Ne yapmak lazım? O zaman bizim de onları yapmamız lazım. Ne lan şey yapılacak bunlar? Bizim cemaatimiz Allah razı olsun bu ağacı gibi. Çekme başına dikilmiş dut ağacı gibi maşallah bizim kardeşlerimiz. Sahipsiz, herkes çıkar isteme, dutlarını yerler, dallarını kırarlar. sahibi yok izni almazlar, ne şey yapmazlar. Neyvaları yerlere dokunur, dökülür. Bizim cemaat öyle. Evet. Bizim cemaat şöyle bir toplanalım da. Ya bu hoca niye uğraşıyor? Ne yapmak istiyor bu hoca diye. Efendim? Düşmanlar daha iyi takip ediyor. Bizim için yurt dışında yayın var. Yurt dışındaki gazetelerde hakkınızda yayın var. Ben kestim, ilginç bir yayın var. Yurt dışı bizimle ilgili yayın yapıyor. Benim kardeşlerim yurt dışında bir yere gitmek istediği zaman soruyorlar. Sen terlikatçı musun? Terlikatçı ne olacak? E, Neye gideceksin oraya? Oradaki müslümanlara tarikata aşılamak için gidiyorsun. İslam'ı öğretmek için mi gidiyorsun? Evet, İslam'ı öğretmek için gidiyorum. Ne olacak? Ve onları serbest bıraksanız da onlar güzel entegrasyon nemni tamamlasalar ya, serbest bıraksanız ya, onların yakasını bıraksanız ya. <gülüyor> Allah Allah, entegrasyon ne demek bu adamın dediği? Entegrasyon, uyumak demek. Müslüman Eriye gitmiş, o kâfir toplumun içinde yaşıyor ona entegre ölecek, uyuyacak yani ne demek yani? düşturan kâfir'e benzeyecek onu istiyor piyakasını bıraksanız da bu gönderdiğiniz halkın onlar oraya entegre olsalar, uyum sağlasalar tamam kâfirlerine, kucak kucağa, yana, omuz omuza, kol kola, kafa kafaya, kadeh kadehe başasınlar mı? Ne olur mu? benim dünyada vazifem var senin de var Allah'ın emri herkese benim vazifem İslam'ı yaşamak İslam'ı anlatmak, İslam'ı yaymak onun için ben dünyanın her yerine gideceğim Orta da gideceğim Avrupa'ya da gideceğim yarın gidiyor Avrupa'ya Kanada'ya da gideceğim yani her yerine gideceğim Afrika'ya da gideceğiz, her yere gideceğiz hepsine ben yetişemem bir kısmına sürdüreceksiniz neden? Allah bize Müslüman olmamızı emretmiş, bir de İslam için çalışmalarını emretmiş. Bak dedelerimiz hudutlara kadar gidiyormuş, muradık oluyormuş. Biz ne yapacağız? Biz de bir devletin muradık olacağız. Bizi Bizi biz de gideceğiz. Biz de diğerlerden öde tutacağız. Biz de İslam için çalışacağız. Onlar mallarını canlarını vermiş, biz de vereceğiz. Bize devlet desteği yok. Bu işlere yapın diye. Biz nereden yapıyoruz bu işleri? Para istemekte ağır geliyor bize. Ağır geliyor. Ben birkaç defa zekatlarınızı şuraya verin, buraya verin dedim. Millet ya veriyor, ya vermiyor Bu ağacı gibi. Başkası yiyebilir. Efendim Herkes istifade edebilir. Nakşiler bu tacı gibidir diyor. Bütün herkes istifade eder. Ve para istenmiyor, zekat istenmiyor herkes kendi dünya yapıyor. Ne oluyor? Şehirdet kuralım diyoruz. Çalıştıralım, kârıyla şu işi yapalım. Gidiniyoruz, uğraşıyoruz. Üniversite kuracağız, hastane kuracağız. Karayış kuracağız, radyo televizyon kuracağız. Radyo televizyonda ulusal televizyona geçemedik. Neden? Para mı yok? Para olsaydı geçerdik. Biz de üyüdük kirasını verseydik, biz de şeye geçecektik. Şu kanallardan birisi de bizim olacaktı ama ne yapamadık, neden? Para sınıftan. Para olmadığından mı? Hayır, paralar. Ama para toplanmıyor, beraber iş yapılmıyor. Eskiler yapmışlar, toplulurca hareket etmişler. Ölümden korkmamışlar, hayata değer vermemişler, mal defa etmemişler, Allah yolunda çalışmışlar, harcamışlar. İslam yayılmış, nereye kadar yayılmış? dünya'ya kadar yayılmış. İspanya'dan Fransa'ya kadar yayılmış. Efendim, Tunus'tan Sicilya'ya almışlar, İtalya'ya kadar yollamış. Efendim, Toronto Kalesi Osman, o, Fatih Sultan Mehmet Han zamanında almışız. Kırım bizim olmuş, Karadeniz Türk Gölü olmuş, Ormanya bizimmiş, İngilizistan, Tunus dağları bizimmiş, Kafkasya bizimmiş. Şimdi nasıl? Şimdi bizim değil. Neden? İşte bizim bir araya gelmememizden, bizim siyahların asrın icadına göre olanlarını hazırlanmamamızdan, bizim dünyayı sevmemizden, bizim azileti kazanmak için masraf yapmamamızdan. Eğer biz şu asrın değişmesi zamanında efendim, petrolimize sahip olsaydık, otomobili vesaireyi önce biz yapsaydık, Osmanlı Devleti olarak motorize bir kuvvet olsaydık ordumuz motorize olsaydı atların üstünde gitmek yerine mekâreler kullanmak yerine katırlarla cephe, cephaneye şey taşımak yerine efendim uçaklarımız olsaydı Çanakkale halinde düşman bize karşı uçaklılardı bizim uçağımız yoktur <gülüyor> gelseydik parayı alsadık ya kuru ekmekle peynir yeseydik zeytin yeseydik ot yeseydik ot var bizimle otları topluyorsun ya hem de doktorlar da tavsiye ediyor. Kolesterolü azmış, bilmem neymiş, bilmem ne. Et yeseydik, kuru ekmek yeseydik, hayalimiz olsaydı da düşman Çanakkale'ye gelip 500 bin tane Müslüman şehit etmeseydi. Afganları kaçırmasaydık. Tunus'u, Cezayir'i, Afrika'yı elden çıkartmasaydık. Efendim petrol bölgelerini İngilizlere, Amerikalılara, Fransızlara Bu Hep işte bu murabıklıkla ilgili. Allah yoluna hayatını vakfetmekle ilgili, malını vermekle ilgili. E bu dönürde böyle yapan insan ya bunlar, bunlar ne akal mı bunlar, bunlar niye böyle yapmışlar? Bunların ağzı, dili yok mu, mülgesi yok mu, keyfi, zevki yok mu, vücutların istirahat istemez miydi? İsterdi ama onların imanları sağlandı. Demer, ahirete inanıyorlardı ahirete hazırlanıyorlardı dünya göğüslerinde yoktu ana nokta bu dünyaya meyilleri sevgileri muhabbet veriyor ki peygamber efendimiz diyor ki kubut dünya ve isü külli hatıya dünya sevgisi bütün hataların başı haset ondan olur Efendim rekabet ondan olur, kavga ondan olur, kardeşlerin mirastan birbirlerine küsmesi ondan olur, iki diktan komşusunun kavgası ondan olur, iki köy halkının silah alıp efendim, birbirleriyle çatışması ondan olur. Yani işte iki paralık dünya işte. Birinci kusur bu dünyayı sevmek, dünyaya aşık olmak, dünyaya bağlanmak, ahireti unutmak, ahireti düşünmemek. Birincisi bu. İkincisi de ölümler kopmak. Ölümden istediğin kadar kork, ölümden korkmak Ölümü insandan öteye Uzaklaştırmaz İnsanlar ne zaman öbecekse o zaman ölür Yanaşsa, sürtünse, Kaşınsa ölemez insan Gitsin silahlı İnsana öldürmeyecekse öldüremez Allah yazmayınca öldüremez Ya silah patlamaz Ya adamın parmağı çekmez Ya şöyle ölemez öyle Allah'ın yaşatacağı insanı Kimse öldüremez Koca bir Kavim, tek bir baba yiğiti İbrahim Aleyhisselam'ı öldürebildi mi? Öldürmek istemediler mi? Yapma ateşi ödülse mi? Yat mı? Ellerini, ayaklarını bağlamadılar mı? Ateşin içine atmadılar mı ya? O öldü mü? İbrahim Aleyhisselam öldü mü ateşi atamayınca? Ölmedi. <Gülüyor> Demek ki Allah Allah öldürürse öldürür, Allah öldürmese kimse öldüremez. Koca bir kavim, bir araya gelse, Sabahtan hekim uğraştılar öldüremezdi Firavun Muhammed Aleyhisselam'ı öldürmek istedi öldürebildi mi? Öldüremedi öldüremez Peygamber Efendimiz'i öldürmek istediler Evini kuşattılar öldürebildiler mi? Mağaraya kadar takip ettiler öldürebildiler mi? Arkasından at koşturdular muzorakla Öldürebildiler mi? Öldüremezler Ordu çektiler Efendim geldiler medine minöveriye Öldürebildiler mi? Öldüremediler, öldüremezler. Allah bir insanı yaşatmışsa, kaderinde şu kadar yıl yaşayacak, şu sene ölecek diye yazılmışsa, onu kimse o zamana döner öldüremez. Ölümden korkması zaman bir şey. Niye korkuyorsun önümden? Aptal. Nasıl olsa zamanı belli. Bir dakika öne de gelmez, bir dakika sana da gitmez. Ölümden korkuyorsun kardeşim? <gülüyor> ha bu iman işte bu iman oldu mu önümden korkmuyor. Dünyadan da bir şey göstermiyorum. Para pulda da melkide makamda da gözüm Tamam. Bu insanı kimse yenemez. Bu insanın sırf yola gelmez. Ama dünyayı sevdi mi paraya kanar melkide makamı düşünür, hesap yapar. Efendim düşmanla işbirliği yapar, düşmanın rüşvetini kabul eder. Eyvallah tamam yan koy ben ondan ayağında çalışırım. Casus olur, ajan olur, yola, maşa olur, onların oğluna düşer. Her şey yapar. Neden? Dünyayı seviyor. Dünyayı sevdim böyle olur. Ahireti düşünmüyor. Ahirette mahkeme ekliyorlar. Allah hesap soracak. Delikodu yapıyorlar bizim aleyhimize. <gülüyor> Sen yapsın. Çok hoşuma gidiyor. Cüneydi Dağdadi veya Hasan Abbasili Rahmetullahi <gülüyor> kendisine dedikodu yakanı bir tepsi bir, bir, <gülüyor> büyük şey kıymetli meyve göndermiş. Sen demiş dedikodu yapıp kıymetimi yapıp sevaplarını bana veriyormuşsun ben de sana kudu gidip gönderiyorum. Bir derse diyor ki ben kıymet yapmam ya kıymet yapacak olsam Anamı babamı kıymet ederdim. Çünkü kıymet yaptığım kimseye sevaplarım gidecek. ya, ben sevabım anama babama gitsin diye, hiç olmazsa anamın babamı kıymet ederdim ki, benim sevaplar ya bana gitmesin, anama babama gitsin diye, hiç olmazsa onu ederdim diyor. Anne Peygamber Efendimiz'e iftira atmadılar mı? Attılar. Mecnun demediler mi? Şair demediler mi? Şidirbez demediler mi? Kâhin demediler mi? Dediler. Yalancı peygamberler çıkmadı lan. Çıktı. Bir şey değil. Yani onlara gelmiş İnkar demek ki Yatan ötersin, söyleyen ötersin. Allah-u Teala Hazretleri Gafletten cümlemizi uyarsın. Yüzünüzde perdeleri kaldırsın. Ahireti unutmayan mümin ikaneler olacak. i̇man kuvveti ahirete bağlılıktandır. Yoksa ahiret inancı olmazsa inanç olmazsa olmaz ahirete inanıyorum ben, mahkeme-i küreye inanıyorum, adalet-i inanıyorum, cennete, cehenneme inanıyorum diyen insan başka türlü insan olur. böyle insan olmaz bu tip insan olmaz bu devirdeki insanları Peygamber Efendimiz'e şöyle bir iki hastalık sarmış Dünya sevgisi, para sevgisi, mal sevgisi, mülk sevgisi, ticaret sevgisi, köşk sevgisi, yarı sevgisi, otomobil sevgisi, inanma sevgisi, banka sevgisi, banka cüzdanı sevgisi, hesap sevgisi, sermaye sevgisi, lüks sevgisi, efendim, servet sevgisi, öğrenci sevgisi, tatil sevgisi, hav sevgisi, kumar sevgisi, işevi sevgiler sarmış. bu dünyaya dalmışlar, en büyük hata. Dünyayı seviyorlar, bu da elimden korkuyorlar. Kim? Ölmek de mi ya? Eee, yuttum. Tabi yuttum ya. Tabi yuttum. El de gideceğim. Ölümü yutmayan, ölüm şerbetini içmeyen var mı? Hazırlanacaksın. Her an gelebilir, birden gelebilir. Aniden gelebilir. Patladak gelebilir. Hiç belli olmaz. Onun için hem ölümden korkmayacağız hem de ölümden hazır olacağız. Zerlişlik ne? Dervişlik ölüme hazır olmak sanatıdır. Hazır mısın ölüme? Hazır mısın? Ben şu anda. Peri Dittin Ahtar'ın daha mübarek böyle dükkancılık yaparken birisi gelmiş, konuşmuşlar, dervişliği mekretmiş, Allah'a teslimiyeti anlatmış, böyle hayatın değersizliğini anlatmış. Efendim Ondan sonra sen bunu yapabilir misin deyince yapar yaparım inşallah demiş Yetmiş yere Allah demiş sen vermiş Allah, Allah. Allah demiş sen vermiş Yani çok ne kadar adını atıvermiş bitmiş <gülüyor> Hazır Korku yok, hesabı yok, sözü yok, şey yok her şey hazır Hazır mısın hemen yani ya dur hocam bakalım dur daha gitmedim, emekli olmadım, çocuğu evlendirmedim, evi tamamlamadım, borcumu... Bir sürü alakam var, ama hani bunları hiç dinlemez dedim Ölüm bir geldi mi, gününlük közlerin saçını teneşirme yıkar ölüm. Halim yiğidin ağlasın, divane eyler anasın. Ya. Ölüm birden gelir, onun için ölümden hem korkmamak lazım hem de hazır olmak lazım. Ölüm nedir? Ölüm, dünya imtihanının bittiğini gösteren bir şey, bir şarit. Bitti, elhamdülillah. Meşakkat bitti, üzüntü bitti, hastalık bitti, dert bitti, hasretlik bitti. Tamam, sevgilinin sevdiğinin kavuştuğu andır ölüm. Perdelerin kalktığı andır. Bilgim için tabi. Cennet ve insanlığı arasında ölüm bir perdedir. Öldüğü zaman perde kalkıyor, cennete gidecek.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 Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş ve buyurmuş ki namazın bir insan ayet-i kürsü okursa onun cennete girmesinin sadece öl ölüm mamidir. Başka bir mamidir. Hayatta olduğundan giremiyor cennete. Ölüm olsa ölmüş olsa cennete girdik. Ondan okuyoruz ayet-i kürsüyü. O tüspiteli çekmezmimizin sebebi var, salat-ı selam getirmemizin sebebi var. İnsanın okuması lazım. Dininin kaynaklarını okuması bir mesajın yaptığı şeyi bilerek yapması lazım. Adam gitmiş kalede efendim zöbet tutuyor. Arada almıyor. Maaş da istemiyor. Allah rızası için. Allah rızası için çihad, Allah rızası için bekçilik, Allah rızası için hayır, Allah rızası için imamlık, Allah rızası için müezzinlik. Her yani şey Allah rızası için. Ne güzel. 5. sıraya geçelim. Bu söz çok ama tamamlayalım. İnnel murabete fi Allah yolunda murabıt olan kimse ki işbu ki azamı ecren ecir bakımından daha büyük vesariyete sahiptir, daha büyüktür. Min şu adamdan daha çok savaş kazanım ki o adam cemaate aididir. Ve el tâ bi' Adam gayrete gelmiş bir ay şehran noktasında dönüm görmemiştim şehran bir ay bir ay gündüzleri oruç tutarak, geceleri uyumayıp ibadet ederek şöyle davranmış ibadet eden devletli insanın sevabını alır bir yani bir günlük tabi böyle bir şeyden bu kadar sevabı alıyor veya bir miktarlık e, şeyden böyle sevabı alıyor. Murabıtın sevabı çok. Arkadaki ibadet edenlerin hepsinden hisse alıyor. Geride rahat ibadet edenlerin hepsinden hisse alıyor. Bir ay gündüz yoruş gece kalkıp namaz kılıp gece namazları kılıp iradet eden gayretli Müslümandan efendim derecesi daha büyüktür murabıtın. Bir günlük murabıtlık böyle. Şöyle olmamız lazım ama şimdi ben kalkayım edilmeye. Kapı Kule'nin efendim, Askeri Kule'de silah alayım, mevettutu. Ne olacak? Gelmez ki bunlar. Oradan gelecek ne olacak? Harp olur. Öyle gelmez. Öyle gelmez. Turist faturuyla gelir. Karaköy rüftununa yanaşır. Uçakla gelir Yeşilköy Havalarında iner, arana girer, para gönderilir, buradan adam tutar dergi çıkartır, gazete çıkartır müşteccel yayınlar, çirkin meşriyat Peygamber aleyhine, dinin aleyhine ahlakın aleyhine öyle yıkmaya çalışır şimdi Ödürne'de, kapı kulüde nöbet tutmanın kıymeti azaldı asıl kıymet iman nereden darbe yiyorsa oraya çıkmak orada düşmana karşı koymak orada düşmanı yenmek, orada Müslümanları korumak onun için dergi çıkartıyoruz. Onun için abi ne yapıyoruz? Onun için televizyonda yayın yapacağız. Onun için her türlü yayınları yapacağız. Siz de yapmak isterseniz her günle yapılacak. Dinlen mes'elete, ikinci ayete geçiyorum. La tahiru illal li ahadi selasetin. Endesi. He, lizi demin mezkin el lizi gurmin mezkin ev bilgi sakvi mutkı bu bir sürü kaynağı var sağlam kaynak emesallah e vevahit edilmiş ilme mete mesele Arapçada dilenmek demek istemek demek yani şimdi bizim benim bir meselem var krali, adamla diyoruz o manaya değil mesele şu an Arapçada hemze ile an şey demek dilenmek demek sain dilenci demek Arapçada bu manası bilmiyor yani öteki manası biliyor da bu manasını bilmiyor çokları dilenmek istemek şu üç kişiden birisi için helal olur başkası için helal olmaz uygun değil şunlar istekte bulunabilir bir Lüzidenin möci'in Çok böyle altından kalkınmaz bir kan diyeti borcu altında olan kimse İnsanı güzel bir kan diyeti borcu var Onu ödeyecek adam parası yok Ha bu isteyebilir İkincisi Lüzidenin möci'in Çok ağır bir borcu var Kalkamıyor altından Çok büyük bir borç onu ödeyecek insan isteyebilir özgüzlüğü fakrın mutfayın ya da şiddetli bir fakirliği var o zaman isteyebilir başkası istemesin isteyemez yani herkes elini açıyor inanıyor istiyor cebi dolu bankadan hesabı var ölü var başka bir şeyleri var belki istediği adamdan mali durumu daha güzel istiyor ve istiyor caiz mi? Kaiz değil, dinimize doğru değil. Şunlara müsaade var, ötekilere müsaade yok. Mesela bizim bir arkadaşımızın oğlu, araba kullanırken Suudi Arabistan'da kaza yaktı, ölümüne sebep oldu, mahkum oldu. O ölümüne sebep olduğu kimsenin kanının diyetini ödeyecek muazzam paralar, milyonlar. Yani çocukcağızın <gülüyor> böyle yüce parası yok, o yüzden zenginlere gidildi yahu zeketlerimizden verin biraz şöyle olsun böyle olsun da onun kan diyetini verelim de bizi hapisten çıkartmıyorlar aksi takdirde hapisten kurtulalım filan diye para topladılar. Kurtulduk. Zor kurtuldu yani büyük paralar. Kendisinin ölemesi mümkün olmayan paralardı. Tamam. Böyle bir kan diyeti borcu olan isteyebilir diyor Peygamber Efendimiz. ve çok korkanmış. Oluyor bazen. Bir gece zengin yatıyor sabah fakir oluyor insan. Türkiye'de ne o 5 Nisan kararları yani bir gecede bir insanın bir tüccarın mali gücü üçte ikisi gitti, üçte biri kaldı bir gecede, bir kararla haydi çok muazzam sarsıntılar oldu ve dolarla borçlu olanlar markla borçlu olanlar dövizle borçlu olanlar mahvoldular ve diyemez duruma geldiler tıkır tıkır müntezam ödeme döneminde olan insanlar daire almış Boşlanmış, araba almış, iş açmış, borçlanmış, ödeme oturma geldi. İstemediği halde çok ağır borca düştü. Tamam böyle bir insan isteyebilir sağdan soldan. Yani ya bana yardımcı olayım. Seketlerinizden, maketlerinizden böyle diyebilir. Veya onunla birisi toplayabilir, ona yardım olarak görebilirler. Bazen böyle oluyor. Düşmez kalkmaz bir Allah derler. Efendim bazen insan zenginken. Bir fecafe, bir felakete uğruyor. Bir şeyler başına görebiliyor. O zaman yardımcı olmak lazım tabii. Kendisi de isteyebilir. Kendisi isteyemse birilerinin öneye atılıp da yardımcı olması düşünülebilir. Bir de çok böyle şiddetli fakirlik varsa o zaman isteyebilir. Yoksa Eylemler Efendimiz'e dilenen bizim şey dedi, baktı ki hali biraz iyi, güçlü, kuvvetli. İp satın aldı. Kıttı aldı dedi. İp satın aldı, bu iple git Dağdan odun topla dedi Öbürleri iple bağla, sırtını aç sar Ondan sonra getir burada odun sat Parasını al dedi, direnmekten daha iyidir dedi Efendimiz direnmemeyi tavsiye ediyor ancak şu şartlar altında olanlar Artık kendisi ne yaptı yapamayacak İşi çözümleyemeyecek Öylelerle öyle, müsaade var diye Ötekiler bilenmeyecek Alnının akıyla Alnının törüyle Elinin emeğiyle çalışarak Bilenmeden, bilenmeden yaşama çalışacak Çok rahat bir hayat olmayabilir Olsun bir şey, bir şey istemek doğru değil istememek daha iyi Üçüncü artışı şerif okuyalım اِنَّ الْمُسْتَشِيْرَ مُعَلُمْ وَالْمُسْتَشَارَ مُوتَنَمْ Bu Ayşe Valdemizden gayet olunmuş. Biliyorsunuz Ashab-ı Keram'ın fetva veren, kadılık yapan büyük isimlerden birisi Hazreti Ayşe Validemiz'di. Hanım da ama kadıydı. Bilgisi vardı. Efendim, hem de çok gelen bilgisi vardı. Çok geniş ilgisi vardı çok da merakı vardı geldiler dediler ki ey müminlerin annesi senin tesir bilgine şaşmıyoruz tabi peygamber efendimizin hanımısın peygamber Efendimize ayet indikçe ayetin manasını senin yanında konuşulmuştum sen bilebilirsin ama şaşmıyoruz efendim hadis bilgine şaşmıyoruz çünkü peygamber efendimizin yanındasın fıkıh bilgine şaşmıyoruz ama sen bu tıp bilgisini nereden elde ettin demişler çok güzel tıp bilgisi varmış her hastaya bir ilaç soranmış kadiniyetli insan yani çok meziyetli bir insan bir insan şeyse meziyetliyse, bilgiliyse akıllıysa Allah öyle yaratmışsa o zaman her şeyi güzel yapıyor hangi işi versen güzel yapıyor Allah yardımcınız olsun. O her rivayet etmiş. Hazreti Ayşe anamız. Ayşe'yi Sıddık'a validemiz. Radiyallahu ta'ala ana. Allah hanımlarımızı, kızlarımızı böyle eylesin. Benim gibi böyle efendim cennetlik eylesin. Dini bilgisi kuvvetli eylesin. Biliyorsunuz muhtemelen kardeşlerim bir işi yaparken insan başkalarıyla danışmak ihtiyacını duyar. Hep başına karar verirse bir insan Bazen hatalı olur, çok yere hatalı olur, çünkü tek başına olduğu zaman insan duygusal davranabiliyor, kızgınlıklarıyla, sevgileriyle, gözü biraz gerçekleri görmülebiliyor, insan insana fazla baktırıyor, sevdiği insanın kusurlarını görmüyor, isaretli karar veremeyebiliyor, onun için bazen bilgisi de yetmiyor uzman bir kimseye sormak gerekir. Bazen de duyguları gerçeği, Allah'ın işlemesine mani olabiliyor. Onun için istişare, sünnettir. İstişare etmek lazım. Yani, danışmak lazım. Sünnettir. Kavsiye edilen bir şeydir. İyi bir davranıştır. Akıllıca bir şeydir. Burada Peygamber Efendimiz buyuruyor ki El müsteşiru muavun. Müsteşir istişare eden kimse demek. Tabii ben şöyle bir şey yapacağım Sen ne dersin Aziz kardeşim? Sen de bir fikrini söyle. Geldi sana soruyor. Ha. bu istişare yapan, soran kimse muallum Mu'am auna, auni ilahiye, ilahi yardıma mazhar olan demek Allah yardım eder böyle istişare eden. Bereket verir İşine rahat ettirir yardımcı olur İstişare eden iyi bir şey yapıyor. Öğrendin. Allah yardım eder. Harekete erişir vermekte şahı kendisine istişare eden, mesele sorulan kimse o da güvenilen güvenilen kimsedir emin kimsedir yani adam yerine koymuş fikrine kanaatine itimat etmiş gelmiş soruyor şimdi doğru bildiği şeyi söylemezse bu adam İşinden geçeni bildiğini doğru söylemezse olur mu? Olmaz. Yani itiraz olmuş kimse, o halde itimatına göre karşı tarafa açık kalplilikle doğru bildiği şeyi gerçeği söylemesi lazım. çeşitli sebeplerden söylenmeye biliyor. Karşı tarafın hakkı kırılmasın diye veya bir başka şeytanlıktan dalalırdan vesaireden kılan söylenmiyor. Bu doğru değil. Eğer doğruyu söylemezse istişare olman kimse hıyanet etmiş olur. Kendisine soru soran kimseye doğruyu söylemeyen haindir. Doğru olacak da söyleyecek. Kanaatını söyleyecek. İstişare yapın. İşlerinizi istişareyle yapın. İsabetli görüşleri olduğunu tespit ettiğiniz arkadaşlarım dinleyin. Bak şu, birkaç defa ne söylediyse çıktı. Doğru kafası olan, güzel selimi olan, atlı selimi olan, dürüst bir arkadaş, tamam. Dinleyin onu, aklınıza yerleştirin filanca insan. Akıllı, üstlü, isabetli düşünebilen, neziyetli, kabiliyetli bir insan, tamam. Böyle insanları belleyin, dinleyin, efendim, aklınıza yazın. İçiniz olduğu zaman böyle insanlara sorun. Beni diye ki kadınlara dönüşün deliklerin açtığını yapın. Bu neyi gösterir? Eğer böyle bir şey söylenmişse kadınlar onun etme işin duygusal tarafını tercih ederler, duygusal davranırlar, dünya tarafını tercih ederler, eğlence zevk ve keyif tarafına. Ha bu işin dünya tarafı efendim dünyevi tarafı duygusal tarafı, keyif özel tarafı nedir? Allah için sorarsın. Tamam anlaşıldı. Bunun şey yaptığına göre tamam. Yani nefisler, canlar bunu çekiyor. diye evet. anlarsın o zaman onu yapmazsın. Çünkü tamam belli oldu artık. Bu işte böyle yapmak. Demek ki nefsin hoşuna şey diyor. Şimdi Musa Aleyhisselam birisi imanı teklif etmiş de. Müslüman oldu diye. Söylemiş o zamandaki bir kimseye. Efendim. O da demiş ki ya Musa Yarın cevap vereceğim sana Ertesi gün Bursa Aleyhisselam'ın karşısına çıkmış Demiş ki ya Musa, Tamam teklifini kabul ediyorum İmana geldim Sana tabi oldum Efendim Eşhebü en la ilahe illallah Söylemişim Bursa Aleyhisselam merak etmiş Ya niye bir gün söylemedin de ettim, bugün ettin tevhettim Ben demiş her şeyin nefsime Danışırım kendime kendi içime nasıl yap, yapmamı istiyorsun en nefsim diye kendime danışırım. ön neyi istiyorsa nefsin aksini yaparım. nefsim neyi istiyorsa aksini yaparım. Nefsin ee, şimdi ne yapalım ne istiyorsan bakalım söyle bakalım. Şöyle bir rahat yatakta yatmak istiyorum. Tamam sana yatmak yok. Hadi bakalım çalışmak başımdan. E, nefsim bugün Pazirat ne yapalım? Acaba oruç tutarsak mı? Aman ya bugün oruç tutma işte hava güzel arkadaşlarla duymam ne dediler? Evde de baklava var, börek var, kaymak var, çörek var. Nefis. ben işte demek ki oruç tutacağım. Niyet <gülüyor> ettim bunu Allah'a hazırlayışıysa oruç tutma. Yani Nefis de insana nefsani şeyler arzular, şeherat-ı şey yaptırmak. O da öyle yapmış. Yani nefsinin dediğinin aksine yapmış. Ve Musa aleyhisselam imana davet ediyor. Sormuş. neye gerek ya? gidip böyle mühimir olmak, şey yapmak, ibadet edeceksin. Bir sürü mükellefiyetler var, emirler var. Olma demiş Haa. Bu nefis bundan hoşlanmıyor. Demek bunda hayır var. Gelmiş Müslüman olmuş. Evet. Hakikaten, nefse muhalefet etmek lazım. Nefs üniyette, inan nefsle emar etmeli, işte öyle. İla mara emerat için canımız öyle çiğliyor, öyle istemem diyemek. Ekseriyetle, o işte Allah'ın razıiyeti olan şeyi istememek istiyoruz. Ekseriyeti öyledir. Ondan için nefsle muhalefet etmek, nefsinin arzularına, şehvatı, nefsaniyesi, herayi nefsine muhalefet etmek gerekiyor. Ve bugün pazar İskender Paşa'da hadis dersine mi gidelim? Yoksa çabuk çocuğu toplayalım Bir has arkadaşla da anlaşalım Filanca su başında, filanca ağaçların altında Falanca manzaraya karşı efendim, Filanca börekleri, çörekleri, şeyleri de hazırlayıp Çayları, mayıları pişirip Mevvaları götürüp, kartınları, kavunları kesip Orada bir kırsa sefasını yapalım Kır sefası yapalım Ne diyor? Nefis Kır sefası yapalım Şuna evet. <gülüyor> çocuğa sorsan o da öyle de. Baba kır sefası yapalım Tamam demek ki İskender Paşa'ya gideceğim Demek ki İskender Paşa'ya gideceğim Neden? E nefis istemiyor Eteksi eylemce Zir, zevk, zevk Bunda da sevap var Şeytan da istetmez Şeytan da sevaplı şeyi istetmez <gülüyor> Yapma onu Aman ya şaşırdın mı sen? Öğrenceli vakit geçirmek var. Ne yapıyorsun orada? Sıkışık sıkışık otunduyor. Herkes istediği gibi rahat da ödemiyor. Koltuk da yok efendim. Arkana yaşlanmak da yok. Dizleri efendim şey yapıyor. Hoca da Boğazı biraz uzatınca insanın dişleri Dizleri acıyor vesaire boş ver. Bu hafta gitme. Bir de herkese hafta gidersin bak. Bir de böyle tam kan kandıramaz mı böyle kandır? Bu hafta gitme de Bir de herkese hafta gidersin. Bir hafta aşırarak git. Bak bir hafta getirtmemeyi çar sayıyor Sadece size mi diyor? Hayır, bana da söylüyor Bana da diyor ki Her hafta gitme İskender Taşı'ya Ta bir akşam da dedikmiş? İzmir'de. Dün gece yaptık, bir de geldik İstanbul'a İzmir diyor ki İstanbul'a gitme İzmir'de vaaz ver, Vaazdan kaçmıyorsun ya İskender Taşı'ya gitme bana da söylüyor. Aramızı açmak için çalışanlar var. Haveriniz olsun. <gülüyor> Allah güvenli korusun. Evet. İstişare eden Allah'ın yardımına mazhabdır. İstişare edilen de güvenli kimse olsun. Güveni suistimal etmesin. Güveni, güvenildiği halde hainlik yapmasın. Kıyanet etmesin. Evet. Bir saatten fazla olmasın, bizler acımasın, bir saatlik var üç tane hadis eder, katil şerfına göster.